Sıfır başladım. Yeniden. Burada kaideler var. Kaide nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَتْتَوْبَ يَجُبُّ مَا قَبْلَ Tövbe öncesini silir götürür. Öncesini silir. Nasıl bir bilgisayara format atarsın her şey gider. virüsü gider, içindeki dosyalar hepsi gider. Yeni bir bilgisayar olur. Tövbe de öyledir. Tövbe yaptın anadan doğmuş gibi sıkarsın. Sıfır kilometre. Hiçbir şeyin yoktur. Eğidir. Ne oldu sen? Temiz bir kul oldun. Allah'a döndün. Yani bir kafir nasıl Müslüman oluyor? Bir kafir Müslüman olsa sıfır kilometre başlıyor. Ondan sonra işliyor onun sayacı. İyi kötü işler. Sağdaki melek iyi yazar. Soldaki melek kötü yazar. Bir da. O önceden yapmamış bir işleri. Dalmış, şeytana uymuş. Sonra tövbe etti. E o kafir, bu Müslüman'dan alimler dünler daha faziletli değil. O Müslüman hata yapmış. Allah da affeder. Onun için bir de geliyoruz, eski kitaplarımıza bakıyoruz alimlerin. Dört mezhepte bile. Eski kitaplara bakıyoruz. Öyle bir şey bulmuyoruz. Yani Abu Hanife zamanında 300 sene, 400 sene, 500 sene bulmuyoruz bunu. Ondan sonra bazı alimlerimiz Allah olardan da razı olsun iştihad etmişler. Biliyorsun müştehit hata yapsa bir Ecri var. Ee, doğru yapsa iki Ecri var. E bunlar da bakmışlar insanlar namazı kılmıyorlar, laubali oluyorlar. Bir kere için bunu önermişler. Ondan dolayı biz asla döneriz. Dört mezhebin de aslına döneriz. Bu de bir tane namaz kılmamış on sene namaza başladı. Sen hepsini beş vakit kılacaksın. Hey da adam hürçür ya. Adama ağır geliyor. Ağır geliyor. İyidir. Bizde başka kaideler var. Allah subhanehu ve teala diyor ki bir kul kıyamet gününde hesap terazinin önüne geldi. Allah teala kulu her kulu Allah teala tek tek kendisi muhasebeye çeker. Açın diğer mesela Abdullah kulum geldi. Açın Abdullah'ın namaz defterini ilk önceden. Namaza iyi ise bütün hesabını kolay geçin. Namazı iyi değilse inceleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: hesabı incelendi o yandı." Yandı bil fele ataşta yandı diye. Yani. Eydir. Kullar bakıyorlar bu namazı güzeldir ama bazen kaçırmış. Yen yani içini okuyarak fiçil başka yere gitmiş. Yen yani unutmuş namaz kılmamış vesaire eksiklikleri var ne diyor sünnetlerinden onu ekleyin kapatın kulumu esketsin çünkü bu namazına bakmış eğer namaz kılmayan insan işin zor onun için biz tövbe ettik Allah Teala tövbeden önce vazgeçer iyidir namaz tövbe ettik zekat zekatı da mı vereceğiz iyidir ben başka günahlar işlemişim onun için tövbe her şeyi siler atar. Namazı bile. Namaz ki özel bir hükmü var İslam'iyette. Namazın özel bir yeri var. Zekattan daha özeldir. Ama ona göre ona rağmen alimler diyorlar ki namaz meselesi tövbe ettin bitti. Sen yeniden başlayacaksın. Onun yerine ne yapacaksın? Bol sünnetler, nafile namazları kılacaksın. Allah Teala inşallah affeder. Evet, eğer namazı kılsan bir de olar onlar bir hataya da düşüyorlar. Şunu diyenler, bu bu fiçli ortaya atanlar bir içtiadı. Başka bir hataya düşüyorlar. Ne diyorlar? Eğer borc namazın var ise nafile namazı kılman caiz değil. Ya bir üç manca Allah ve Resulü kaldırabilir. Benim üzerinden nasıl nafile namazını kaldırıyorsun? Dürç önce borcunu bitireceksin annanın nafile kılacaksın. Eyidi diyoruz olarak şeyi benim üzerime borcu var. Mesela on sene borcum var. Ben her, her gün beş vakitte de mesela Çindi'den Çin'di kılıyorum böyle kılıyorum. Böyle devam edeceğim. Ben de bu arada hem namaz borcumu kılayım hem de Çin'dinin sünnetini kılayım. Olmaz diyorlar. Ya Neye göre olmaz? O zaman ne oldu? Bir şey kaş yaparça gözle çıkartıyoruz. E işte onun için alimlerimiz e, eski alimlerde, onların izinde giden bütün günde alimlerde diyorlar ki inşallah bir tane ee, namaza baş, ne zaman başladı? O zamandan anadan doğmuş gibidir. Onun için bir mahsur yoktur inşallah. Ama burada ne önemlidir? Yok bir mahsur yoktur tamam yaslanırım. Önemli olan o günleri için tevbenin şartları nedir? O günler için nedamet etmek. O günler için dönmemek. O günler aklına gelirken kalbin çizlemesi lazım. Hakiki toba budur. Onun yerine Ya Rabbi her zaman dua edersin o günü unutmayarak. Ya Rabbi beni affet o günlerden dolayı. Devamlı. Ayrıca sünnetleri çok artıracaksın. İbadetlerini, Kur'an okuma, zikir, bunlar hepsi kefaredir inşallah. Evet. Sor buyurun. Allah rahmet eylesin. babası öyle sarı lazım evladın evet. için ne lazım şimdi Allah'a mesela şimdi kaç yaşında vefat etti 23 yaşında 23 yaşında şimdi sen onun için ne yapabilirsin dua edebilirsin babanın duası yeterlidir eğer o namazlıysa duan senin onun için malham gibidir İnşallah. Allah doğanla onun günahlarından geçer. Başka bir şey sen onun için yapamazsın. Sadece doğa. Dua çok önemlidir. Evet. Dua edeceksin Allah subhanahu teala inşallah babanın doğası geçerlidir. Evet. Baba ana tabii duaları çok önemlidir. Evet. Bir de Allah onu affetse eğer o tam ise o sene şefaatçi olur kıyamet günü. Eğer o günahçı ise sen ona şefaatçi olursun kıyamet günü. Allah affetsin. Dua edeceksin. Dua edeceksin bol bol anda. Evet. He, evet, He? hep mayınlı mayınlı sorular. <gülüyor> evet. Şimdi ölünün ruhuna Kur'an okumak, Kur'an en büyük ibadetlerden birsidir. En büyük ibadettir. Kur'an Allah'ın çalamıdır. Elif, lam, mim, Rasulullah diyor bir değil. Elif bir harftir, mim bir harftir, lam bir harftir. Her birisinin elif'in okusan on hasanası var. Kur'an müminin desturudur. Yoludur. Bizim neydir? Matodumuzdur. Bizim Allah'ın kitabıdır. Kur'an rahmettir, şifadır, ilaçtır. Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için her şeyimizdir, olmasa olmazımızdır. Evet. Onun için bir de bunu bildik. Bir de ikinci şeyi bileceğiz. İbadetler nedir? Nasıl tan belendirilir? Nasıl durulur önünde? yani noktasını ibadetlerin Allah ve Resulü koyar. Koyulmuş bitmiş ibadetler. Anlatabildim bu bir kaydedir. Yani ben bugün günde bir güzel ibadet kendimden çıkartayım. Bu ibadetri yapın. Hakikaten İslam'da da öyle bir ibadet var ama zamanı mı kendi ben bilindirdim. Bu ibadet kabul olur olmaz. Çünkü ibadetler bitmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala diyor elyevm ekmeltu lekum dinekum. Bugün din tamamlandı. Bu İslam'ı da size razı kıldım. Bak bu İslam'ı razı kıldım. Hangi İslam'ı Resulullah'ın paket tamamlandı. Bir İslam dini bir paketti. İçinde Adenze'ye her şey var. İbadetler de var. İbadetler de bir kaidedir. İbadetlerin de önüne geçilmez. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını 2 40'çı demiş. Değil mi? Biz 3 3 yapabilir miyiz? 4 yapabiliriz. Yani akşamı 4 yapabiliriz yapamayız. Eydir 33 kere tesbih demiş. 34 yapabiliriz. 35'çi yapabiliriz. Yapamayız. Noktası koyulmuş bunu. Yapsak İmam Malik'in dediği gibi biz Resulullah'ı tebliğde hiyanetle suçlamış oluruz. Aşevkefe. Neden? Çünkü Allah Teala bu dini bize razı kıldı. Sen nasıl gelip kendi ondan sonra dine bir şey ekliyorsun? Yani Resulullah tebliğ etmemiş, ben geldim, tamamladım onu. Ben bunu güzel gördüm. Diyemezsin. İbadet yerindedir. Kur'an ölüler için okumak. Geliyoruz, bakıyoruz aynen dört mezhebin kitablarına. Çi Ki dört mezheb bizim için önemli sücretçidir. Üç dönemde Resulullah üç dönemi övmüş. Bu üç dönem sağlamdır demiş. Dört imam da üç dönemdedir. Sahaba etiba'u tabi'in tabi'inin ilmi dört imamın süzgecinden bize kadar geliyor elhamdülillah. Bu da sünnettir. Bakıyoruz bunların kitaplarında hiç kimse ölülere Kur'an okumak dememiştir. İbadet de yapmamıştır. Ama sonradan bir ihtilaf girmiş ümmete aynen şey gibi diğer soru gibi. Kur'an okusak, ecri gider mi getmez mi alimler bunda ihtilaf etmişler. Alimler bunda ihtilaf etmişler, hem de şedid bir ihtilaf var. Ama birinci kuşakta, dört imamın kuşağında yoktur bir bela ibadet. Bu sonradan eklenmiş. İhtilaf etmişler. Yani bir tane diyor, ben babam için Kur'an okuyayım. Hatmasını babama hediye göndereyim. Alimler bir kısmı demiş, bu olur. Bir mahsur yoktur, çünkü Resulullah diyor, salih evlat dua eder için. Kur'an'da en güzel duadır. Bir kısmı alim de diyor olmaz. Resulullah dua demiş, dua olacaktır. Dua nedir? Doğa edeceksin babanı anlana. Çünkü dua kalpten çıkar. İhtilaf etmişler. Okunur mu okunmaz mı? İhtilaf ümmette de var. Ama ben Kur'an'ı okudum zaten o Kur'an'ı okudum. Babam bana sebep olmuşsa bu Kur'an'ı okumakta ben hediye de etmesem babam için sayac dişliyor dedik. Bir mahsul yoktur onun. Etmenin o zaman bir alemi yoktur. İçi babam günahçar ise günahçarlığı Kur'an ona göndermekten olmaz. Neyle ne olur alemler diyorlar? Ona dua edersin ağlayacaksın, istiğfar edeceksin onun için. Bu en büyük duadır. İyidir ben babam için sadece Kur'an'ı okuyup, Kur'an'ı bitirdiğinden Kur'an'ın Biliyorsun en bitirinde selefte de varmış, alimlerimizde dua yaparmışlar. Ya Rabbi bu Kur'an'ı okuduğum, bitirdiğim için beni affet, bunu amelmeni nesip eyle, babalarımı, dedelerimi affet, bunun bir mahsuru yoktur. Bu güzel bir şeydi. Ama bu kadar ihtilaf var ümmette, bu ihtilaf da kadar çizgiye atılmamış, Hiçbir mahsuru yoktur, özünde de ihtilaf etmemişler. Ama ihtilaf nerede başlamış? merasimle okunacak. He? Yen yani kabre gidecek okunacak. Yani illaki böyle okulsun, böyle okunsun. Bunlara caiz görmemiş âlemler. Şimdi farkını bildikti. Biri adete dönmüş. Din adetten olmaz. Biri ibadettir. Ben Kur'an okuyorum, babam tüm dua ediyorum. Bunda bir mahsur yoktu. Ama adete döndü. Adet din olmaz marasimle okunsun, kumutla okunsun, ille böyle okunsun, illa böyle okunsun, ille filan hoca gelsin, filan duası var okunsun, bunları ille şeriat adını koyacak. Şeriat koymadığı meseleye Ebu Hanife koysa bile merdüttü, Hz. Ebu Bakır koysa bile merdüttü, çoğullar büyük adamlardılar, koymazlar, ki koymamışlar. Anlatabildim mi? Ondan dolayı Kur'an okumakın detayı da budur kardeş. Yani sen okursan Kur'an'ı bitirdin sevabını hediye edebilirsin babana, geçmişlerine. Ama marasimle e, toplu şekilde bunların aslı yoktur. Bunları da hiçbir aklı selim muteber alim üstlenmemiştir. Allahu u Vallahi alimler tabi bundan sakındırılmışlar. Yani adetten dini ayırmamız lazım. Çok önemlidir. Adetten din ayırması lazım. Adet ayrıdır, din ayrıdır. Adet yanlış olabilir, din yanlış olmaz. Adetlerimiz, ürflerimiz dine uygun ise başımızın üzerinde şeriate yeri var. Eğer uygun değilse biz dur diyeceğiz. Evet. Davetle ilgili yok mu sorunuz? <gülüyor> Evet kardeş. Yaratılma şekli. Yo bizim ehli sünnet inancında şimdi ehli de e, tabi bu dediğim meseleler gibi, şimdi ehli de tabi zaman geçtikçe içinde yani eklemeler olup, mesela İsrailiyet olsun filan olsun, görüşler olsun, din olarak bilinmiş nasıl adet örfler din olmuş, ehli sünnet meselesinde de biz bir şeyde ihtilaf ettik kaynakına döneriz. Dört imam bizim şeyimizdir. Emniyet şeyimizdir. Olar her şeyi doğrusunu, gerçeğini söylemişler. Olar bizim ölçümüzdür. Biz el sünnet -i itikadinde Hazret Havva anamız Hazret Adem'in kaburgasına yaratılmış bu sahihtir. Biz buna inanıyoruz. Adi, o, Hadis Ha. ayette mi geçiyor dedi ayette, ha. ayette demiyor diyor, sizin nefsinizden yarattım eşinizi hadiste geçiyor diyor yarattı mecaz değil sahihtir hazret adam cennette Allah teala yarattı onu rivayetlerde geçtiği gibi cennette yarattı onu e, baktı melekler ibadette kendi cinslerinde teç başına kaldı kendisi Allah Teala tabi hiçmeti gereği bu dünya yürüsün plan kurulmuş Allah Teala dünyayı yaratmadan önce levh-i mahfuzda da bunları yazmış haktı ne yaptı? Hazreti Adam Uyurcan, hadislerde öyle geçiyor sahih hadislerde, haktı baktı yanında bir tane uzanmış kendi cinsinden sen kimsin dedi dedi benim adım Havva. Allah senin kaburgandan beni yarattı. Seni ins oluyum Seken olayım. Sakinlik yani. Vahşetini yüzeleyim. Hakikaten bak insan evine, Arapca'da eve seken diyenler. Seken nedir? Yani sakin olursun. Bir şey top yerinde dönüyorsa bir yerde durdu sakinleşti derse. İnsan eve geldiğinde sakinleşir. Neden? Evin allah Teala Allah kocayı yaratmış ve cealna betweenkum muvedda aranızda da bir sevgi, saygı ve ısınma yarattım. Bu Allah'ın fıtratıdır. İşte orada yarattı Hazret 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadınlar güzellerine gitmeyin. Kaburga'dan yaratılmış. Fazla zorlasanız kırılır. Evet. Ehli sünnetin itikadına göre mecaz değil. Doğrudur. Şimdi mecaz Ehl-i Sünnet'te mecaz çetrefilli bir konudur. Her şeyi mecaz desen dinimizde bir şey kalmaz. Ehl-i Sünnet mecazi sınırlı olarak kabul etmiştir. Yani lügatte mecaz var ama itikatte mecaz yoktur. Şeriatte mecaz yoktur. Ama mecaz lügatte olabilir. Ama itikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala bir şeyden haber vermişse o olduğu gibidir. Mecaz olmaz. Dört imam meclisi bu türlü kabul etmiş. Ama ondan sonra gelenler Abbasilerin son döneminde Yunanlıların eski kitapları tercüme olduğunda bu bu şeyler eski Hindistan filan bunlar ümmete girdikten sonra ne oldu? Bir eskinlik hissetti. Oların bir eski kültürleri var. Bazı musulmanlar onu hissettiler. Kalktılar ne yaptılar? Kılıfı uydurmaya kalktılar. Hatta biliyorsunuz İmam Gazali Allah rahmet eylesin felsefeyi öğrendi. Ne hiç öğrendi? Felsefecilere reddetsin. Felsefeyi öğrendi, felsefecilere reddetsin. Ama altından da kalkamadı İmam Gazali. Bazı şeyler de ona işledi. Kendisi en sonda dedi, İlcam-ül Avam diye bir kitap yazdı. Avam, tam alim olmayan felsefe yasaktır cilsin içine. Çünkü ayak kayar. Çünkü adam tecrübeli. Hem de böğücü alim. Gittiği sokak dibi çıkmaz diyor. Dönün kimse gitmesin diyor. Onun için İmam Bukhari İmam e, Gazali bazı konularda kurtaramadı kendini. O kadar pis şeytani iştir bu felsefe. Bu mecaz de felsefenin bir türlü şeyidir. Ama bunun sınırı var ölçüsü var. Onun için İmam Gazali Allah rahmet eylesin vefat ederken en son hayatında başladı Bukhari Müslümi ezberlemeye. Dedi ben ilmi tersinden başlamışım. Asıl elim buradaymış demiş. Ölürken de Bukhari kitabı göğsü üzerinde düşmüş ölmüş. Evet demek ki ne demek istiyor bu böyük imam? Böyük imamı istiyor demiş. "Kâlallahu ve kala kâlâ Rasul. Allah ve Resul" dedi. Her şeyi kapsıyor. Felsefe nedir? Nedir? İnsanın fikrinin ürünüdür. Bize lazım değil. İnsan hata yapabilir, doğru da yapabilir. İnsanın fikri kurtarsaydı insanı orman şeyinde kurtarırıdır düzeninde. Kurtarmamış. kurtaramazdı. Çünkü Allah insanı yaratmış. Nasıl geçinebilir? En iyi püf noktası nedir? O bilir. Onu hiç yaratmış. Yanımızda tabir caiz ise ketoloğu da göndermiş. Böyle çalışacağız. Evet. Evet güzel soru. Güzel soru ve zekice. Şimdi bizim bir kitabımız var Hüsnül Müslim diye hiç elinize girdi mi? Hüsnül Müslim kitabında, secdede, rucuda, her namazın her yerde gece gündüz nolda olsa var. Onda da var. Secdede, Subhan Rabbi al-A'la üç sefer diyeceksin. Bunun haricinde. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem gelen dualar var, onları da diyebilirsin bir mahsur yoktur. Ama alimlerimiz niye bu üç sefer demiş? Alimlerimiz limitten bahsediyor. Anlatabildim mi? Hatta bir sefer de diyebilirsin. Sübhane Rabbiyel sen bitirdin ama ecrin çok olsun üç sefer diersin. Bu ortasıdır. Ondan sonra dua edebilirsin. Ama ferz namazında dua mağsur olacaktır. Mağsur nedir? Resulullah'tan gelen duaları. Yani sünnette geçen duaları diyebilirsin. Bu dört mezhepte de öyledir. Bunun mezhebi yoktur. Hanefi, şafiisi yoktur. Dört mezhepte de alimler diyorlar ki, sücdede rükü öte, Resulullah'tan gelen sücde rükü öteki sahih hadisleri dua edebilirsin. Bir mahsur yoktur. Ve bilfeil sücde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir kulun en yakın olduğu noktadır. İstediği kadar dua edebilir. Evet. Özellikle Nafile namazlarda. Kaldırma başını göz Gözyaşı dök de Bir mahsuru yoktur. Evet. Ama ferz namazlarında sadece masur duaden yapabilirsin. O, o duaları da esül müslim kitabında var. Yani de Bukhari-Müslim sütte de var. Açarsın babını. Hepsinin babında olduğu gibi var. Evet. Tamam mı? Tamam, en son soru olsun. Kişi kaderi etkileyebilir mi? Kaderi etkileyebilir mi? Şimdi bu uzun bir sorudur ya, ama tatlı bir sorudur ama şimdi kader her şey Allah'ın elindedir. Allah yaratmış, dünyayı yaratmadan önce erşi suyun üzerindeydir, kalem'i yarattı, yaz dedi, neyi yazım, ne olacak gücünden. Dünyanın sonuna kadar. Her şeyi yazdı. O zaman kişi kaderi hiçbir şey etkilemez. Bitti. O zaman senin soruna göre bir tane çıkar o zaman benim her şeyim yazılmışsa ben niye namaz kılayım? Yazılmış ben namaz kılmayacağım. Hayır öyle değil. Şimdi Allah Subhanahu Teala senin ismin nedir? Hüseyin. Hüseyin'i Hüseyin yaratmadan, dünyayı yaratmadan önce bilir bu dönemde Hüseyin yaratılır. Hem de İstanbul'un bu köşesinde oturur. Hem de bu senede hidayete varar. Hem de seçim hakkı verir Hüseyin'e. Hüseyin iyi kötünü seçer. Yeni de kötüyü seçer. Yeni iyi seçer. Ondan sonra o seçtiğine göre de nasıl ölürsün? Şimdi biz bilmeziz sen nasıl ölürsün. Biz deriz inşallah Hüseyin tevhid üzerine ölür. Biz de öyle. Bütün Müslümanlar öyle. Ondan sonra sen ama Allah Teala bilir Hüseyin'e üzerine ölür. Ölür bitir, defterini Allah senin sonunu bildiği için, dünyanın sonunu bildiği için ona göre kaderi yazmış. Yani sen namaz kılmıyorsan, senin hatandır namaz kılmıyorsun. Neden? Çünkü allah Teala seni yaratmış, seçim hakkı vermiş. Sen seçim hakkını kullanmadın. Ona göre Allah seni cehennemlik yaratmış. Onun için allah Teala hadiste diyor ki allah Teala cenneti yarattı, cehennemi yarattı, ehlinde yarattı. E bir dene geliyor, kadere inanmıyor, yani kaderi inkar ediyor. E benim, e benim cehennemde yaratmışsa beni, ben niye cehenn, ce, e, e, ben sorguya çekiyor beni? allah Teala kullarına miskali zerre zulmetmez. allah Teala seni yaratmadan önce biliyor ki seni yaratsa, seçim hakkı verse, kötü yolu seçeceksin. Ona göre de sonunu belli etmiştir. Bu da allah Teala'nın ya azamatına yakışır. Evet. Evet. Cevap tamam mı? Anlaşıldı mı? Yoksa mübhem tarafı kaldı böyle kapalı tarafı. Bir şey da. Abiler burada vallahi sormak benim için fark etmez ama <gülüyor> <gülüyor> bırak fışkırsılar <gülüyor> ya. Bırak. Biraz düşünürsen o zaman sen soru arıyorsun. Bizi şey yapıyorsun. Evet buyurun. Evet. Kimi görüldüğü görünüşe, kimi sakala, kimi ilime, kimi Kur'an'a, kimi cihada, önem verir, ön planda, kimi tebliğe ön planda tutarak gidiyor. Bir alan Müslüman'ın izlenmesi gereken yol nedir bu? Nereden gideceğiz? Bir sürü e, hoca var. Yani gerek televizyonda, gerek dışarıda, gerek kitaplarda. Biz nasıl doğru yolu bulacağız? Neresi nasıl doğru yolu bulacağız? Evet. Güzel soru. Bu tecrü başına bir ders olması lazım. Ee, ama kısa zezse arkadaşlar, yani hakikaten çok güzel bir soru. Soru şu, belki sesi kaydetmedi, oradan gelmedi. Arkadaş diyor ki, cemaatler, gruplar çok, her birisi bir şey önem vermiş. Biri cihada, biri fıkha, biri terbiyeye, biri tebliğa, her birisi bir cemaat bir şeye önem vermiş. Tabii bunlar hepsi de doğrudur. Hepsi cemaatler doğrudur. Çünkü hepsi İslamiyet'ten almış bunları. Ama neyi doğru değil? Her çeşit bir şeyi yüceltmesi doğru değil. İslam nedir? Dedik bir pakettir. Hepsini işleyeceğiz. O zaman bu soru cevabı nedir? Diyor, bir avam hangisini tutsun? Avam paket peşinde koşacaktır. Arı gibi. Bal arısına yapar. Her çiçekten güzel şeyi alır. Onun için ben diyorum benim bir tarikatçı Sofi kardeş arkadaşım olması lazım. Onu koyacağım gözümün önüne ondan ne alacağım? Nasıl himmeti var? Ciyiminde, kuşamında, ibadatında o bana ölçü olacaktır. Aynı olacaktır. Bir nürcü kardeş alacağım. O nürcü bana ne olacak? Disiplimli. Nasıl abilerinin önünde duruyorlar. Kendilerini vakfediyorlar. Hizmet ediyorlar. Bular, bunlar abesten gelmemiş olacaktır. Hepsi dinimizde var. Ama hata nedir o atin hatası? Sadece din budur diyor. Bu hatadır. Din hepsidir. Madem bir birden e La ilahe illallah diyor. O günde güzel şeyler var. Dinden getirmiş onu. E bir cemaat tebliğe önem veriyor. Bir teblikçi kardeş de arkadaşım olacak ki bana ayar versin. O zaman ne oldu? E tabi bu avam için zordur. Her şeyi alacaksın ama elhamdülillah şimdi eskisi gibi değil. Doğru yol gösterenler de var bize. Allah da akıl vermiş bize bak. Seçim hakkı vermiş. İyi ile kötüye ayıracağız. En büyük nimet nedir? Akıl nimetidir. Aklı ben Allah'ın yaratışında emirinde sorguya çeksem ne olurum? Sapıtırım. İşte i̇blis benim imamım olur. Ama aklı işte bu nimette kullanacağız. Aklın doğru yeri neredir? Allah'ın emrine ben sücre etmem diyemezsin. İblis gibi olursun. Kibirlenirsin ebedi ateşe gidersin. İmamın iblis olur. Ama aklı nerede kullandırırsın? Doğru yolu seçmekte. Hangi cemaat doğrudur? Hangi hoca doğrudur? E bir de bizim elimizde elhamdülillah ölçü var dedik. Nedir ölçü? Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti. E tabi biz avam olacak kitap sünneti de anlamıyoruz. Allah böyük bir nimet vermiş ki derste anlattık. O da nedir? Davatçilerimiz, alimlerimiz. Ne yapmışlar? Kitap ve sünnetten ne anlanıyor? Bizim için dini törpülemişler. Hepsi var mı elimizde? Var. E biz şimdi paramız olmasa he? nasıl cidip aç kalmıyoruz Kazanma yolunu bin yerden biliriz. Paranın kaç köşesi var ezberleriz. Nasıl kazanılır, nasıl gelir biliriz? E biz dinimizi de bilmemiz lazım. Ona da sorguya çekiliriz. E biz dedik eğer biz dinimizi öğrenmesek allah Teala bizi yaratmış dünyada ibadet etmek için onun için çaba göstereceğiz. Gece gündüz doğru dedir. Onun için siz buradasınız, başkası başka yerdedir. Fark burada işte. Akıl çalışmış, doğruyu olan insan gelmiş. Ama biz doğru yoldayız, doğru yola gidiyoruz. Her bir şey öğrendik, biz doğruya doğru gidiyoruz. Her doğruyu öğrendik, doğruya doğru gidiyoruz. Allah bizi doğruyu göstersin, hakkı göstersin, onu ittiba etmeye de nesip eylesin. Evet, velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve